tabi اجمعين 11. ayet-i kerime yani Casiye Suresi'nin 11. ayet-i kerimesi geçen ders son gördüğümüz ayet-i Ayet, ayet "Haza huda" diye başlıyordu. Bu bir hidayettir. Bu ile işaret Kur'an-ı kerimedir. Yani Kur'an-ı Kerim doğru yolu gösteren ve doğru yola ileten bir kitaptır. Çünkü hidayet sadece doğruyu göstermekten ibaret değildir. Hidayet aynı zamanda doğruya nasıl gidileceğini de öğretir. Doğrunun nasıl bulunacağını da öğretir. O doğru yolda nasıl ilerleneceğini de öğretir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in en belirgin özelliklerinden birisi İslam dininin en belirgin özelliklerinden birisi hidayet olmasıdır. Doğruyu gösterir ve doğrunun nasıl elde edileceğini, nasıl ulaşacağını, bunun yollarının ne olduğunu da gösterir ve öğretir. Buna karşılık Kur'an hidayet kendisi ve hidayetin göstericisi olmakla birlikte inkarcılar Rablerini inkar edenler ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ Bu hidayete rağmen Rablerini inkar edenler oluyor. İşte o Rablerini inkar edenler için can yakıcı ve oldukça rahatsız edici bir azap vardır. Devamında Cenab-ı Allah hidayetin kainattaki belgelerine dikkatimizi çekiyor. Yani Cenab-ı Allah'ın bizi hidayete iletmek için yol işaretleri koymuş olduğuna dikkat çekiyor. Bundan sonraki ayet-i kerimelerde ve bu yol işaretleri insan gözlerini açınca, etrafa bakınca kendisinden önce çevresini görür. Çevresinde de dikkat çekici hadiseleri Kur'an-ı Kerim öncelikli olarak zikreder ve bunlar üzerinde hidayetin o işaret taşlarının tarafımızdan fark edilmesini ister. Bunun için Cenab-ı Allah evvela kainatta gördüğümüz bütün olayların onun tarafından yaratılmış olduğuna dikkatimiz çekiliyor. Arkasından bunların belli bir maksatla yaratıldığına dikkat çekiliyor. Maksatsız yaratılmadığı anlatılıyor. İşte 12. ayet-i kerime bunu hidayetin Kainattaki çevremizdeki işaret taşlarını anlatmakla, bize hatırlatmakla yola geçiyor. Böylelikle Allah'ın inkarının ne kadar tutarsız olduğunu, inkardan kurtulmakla, inkarın cezası olan kötü bir azaptan nasıl kurtulmanın mümkün olacağını da bu çıkılacak yolculukta ait kerimeler bize göstermiş olacak. Allah o denizi sizin için sizin için müsahhar kıldı yani sizin ondan yararlanacağınız bir surette sizin yararlanmanızı mümkün kılacak yasalara bağlı olarak o yasaların hakkında geçerli olacağı bir şekilde yarattı. Söz gelimi bunların en önemlileri Allahu Alem ha, suda bir cismin batma ve su üzerinde kalma ile ilgili kanundur. İnsanlar bu kanunu en azından Nuh Aleyhisselam'dan beri öğrene geldiler ve bu kanun gereğince sudan istifade etmesini öğrendiler. Denizin müsahhar kılınmasının kapsamı içerisinde gemilerin su üzerinde akıp gitmelerini sağlayacak olan rüzgar akımı var. Rüzgar olmasa gemiler ister yelkenli olsun ister buharlı olsun ister motorlu olsun ister başka bir şeyle çalışsın. Kömürlü olsun vesaire veya atom enerjisiyle çalışsın. Rüzgar olmadan gemilerin de hareketi mevzu olmaz. Onun için diyor ki Allahu lladî sahhara lekumul bahr. Niçin? Denizi size sizin emrinize verdi. Size itaatkar kıldı, size hizmetkar kıldı. Ne için? Litajriya'l fulku fîhi bi'mrih. Ta ki gemiler O'nun emri ile O denizde akıp gitsin Demek ki Allah'ın emri olmadan yani izni Müsaadesi konuyla ilgili yasaları Olmadan Gemilerin Su üzerinde hareket etmeleri mümkün değildir Gemilerin Hareket etmelerinin ehemmiyeti ne? günümüzdeki insan bunu anlamamışsa veya anlayamıyorsa kimsenin anlamasına imkanı yok. Çünkü günümüzde ticaret ticari taşımacılığın en yoğun, en fazla, en büyük çapta cereyan ettiği yer neresidir? Denizlerdir. Ve denizde gemiler onun emriyle yani konuyla ilgili yasalarıyla ve bu yasaların işlemesine izin vermesiyle sağlamasıyla bu gemiler yürüyebiliyor. Velitebtagu min fadlihi. Ve böylelikle bakın gemiler neticesinde biz ne yapıyoruz? Allah'ın lütfunun lütfundan bir şeyler arayışa geçiyoruz, aramaya geçiyoruz. Litabutagu min fadlihi. Ta ki onun lütfundan arayasınız. Onun lütfundan aramanız için emriyle gemileri akıp gitsin diye denizi size müsahhar kıldı. Kainatta olup biten her şeyin Allah'ın gücüne, kudretine ve iradesine, tekvinine, halketmesine, etmesine bağlı olarak bilinmesi Kur'an-ı Kerim'in bize her zaman için özellikle dikkat etmemiz gereken vurguladığı bir konudur. Burada vurgulara bakalım. Allahüllezî sekhara lekum bahr Deniz öyle kendiliğinden bu şekilde olmadı. Denizi bu haliyle bu yasalara tabi olarak ve onun etrafındaki atmosferle Yaratan kim? Allah Böylelikle emre verdi. Peki Çevremizdeki işte Ağacından demirine varıncaya kadar Malzemelerden gemi yapma bilgi, beceri, kabiliyet ve istidadı Kimden geldi? Allah'tan bize verildi. Allah bize verdi. Peki bu gemiler vasıtası ile dünyayı keşfetmek dünyanın neresinde ne olduğunu öğrenmek arzu heves istidat ve kabiliyetini bize kim verdi yine Cenab-ı Allah Peki niçin وَلِتَبْتَغُوا مِنْ ve onun lütfundan aramanız için Biz Kuru, kuru ya ticaret yapıyoruz diyemek ticaretten kar sağlıyoruz diyoruz. Ticaretin ham maddesinden tutun onun sanayide işlenmesine varıncaya kadar veya Allah tarafından yaratıldığı gibi veya az bir ne bileyim işlemden geçtikten sonra kullanılan bir yoğun şeyler var. Bütün bunları allah Teala bizim istifademiz için yarattı ve biz Doğu'nun Malını batıya, batının malını doğuya, kuzeyinkini güneye, güneyinkini kuzeye Deniz yollarıyla ve gemiler vasıtasıyla taşıyabiliyoruz. Ve bu Allah'ın lütfundan insanların birbirlerinden Birisi üreterek öbürü tüketerek bir tüketen öbürünün tüketeceği şeyleri üreterek bu şekilde bir alışveriş sürkülasyonu ile ne oluyor? Allah'ın bir lütfu ortaya çıkıyor ve bu lütufla yani elde edilen bu ticaret kârlarıyla insanlık geçiniyor. Ve leallekum teşkurûn Ve böylelikle belki şükredersiniz. Ya da şükretmeniz için biz bunları yaptık. Ama edip etmemek o size bağlı bir şey. Edenler doğru yapar, etmeyenler de gaflette kaldıkları için bu yanlışlarının cezasını bir gün gelir kendilerine gelmezlerse çekeceklerdir. Şükretmek bir neticedir. Şükür senin üzerindeki nimetin farkına varmak ve o nimetin sahibini bilmenin neticesinde ortaya çıkar. Sen o nimeti bilmezsen o nimetin sahibini bilmezsen şükür hadisesi ortaya çıkmaz. O halde Ayet-i Allah Allah lafzıyla başlamasının ...ehemmiyeti de böylelikle anlaşılmış oluyor. Allah odur ki... ...içinde gemiler akıp gitsin diye... ...sizin emrinize denizi verendir. Ve bir de onun lütfundan aramanız için... ...ve bir de ona şükretmeniz için bunu yapandır. İşte bu nimetleri bileceğiz... Bu nimetleri bahşedeni, lütfedeni bileceğiz. Bunlardan istifade edeceğiz ve şükredeceğiz. Dünya nimetleri dünyadaki hatta bir manada kainattaki her şey demesek bile birçok şey biz insanlar yaratıldığımız veya yaratılacağımız için vaktiyle var edilmiştir ve halin var edilmektir mevcudiyetlerdi varlıklarını devam ettirmektedir. Çünkü bunlar bizim için hayati sebeplerdir. Hayatımızı biz bunlarla devam ettirebiliyoruz. Bunlarla rahat edebiliyoruz ticaretimiz. Ticaret maişetin esasıdır. İnsanlar birbirlerinde ticaret yoluyla kâr sağlarlar ve ihtiyaçlarını gönüller hayatlarını tanzim ederler. Hayatlarını daha iyiye götürürler. Dolayısıyla Allah'ın bunları denizle başlatarak musahhar kıldığını hatırlatması bize her halimizin sahip olduğumuz her bir nimetin aslında onu da o nimeti de o nimetin bize ulaşmasının ve bizim tarafımızdan bir şekilde o değerlendirilmesinin sebeplerini de yaratan kendisidir. Her şeyin var edicisidir. Dolayısıyla o bunların hiçbirisini boş yapmamıştır. Boşuna yapmamıştır. İlimle, hikmetle bunları var etmiştir. Onlardan istifade edelim diye. Allah'ın emrimize verdiklerinin sayımı bir sonraki ayet-i kerimede de devam ediyor. Ve sekhara lekum ma fi semawati ve ma fil ardi cemi'an minum. Bitti. Ve göklerde olanları da, yerde bulunanları da hepsini kendinden, kendi lütfundan ne yaptı? Müsahar kıldı. Burada da ki de bilhassa minhu ayeti kelimesindeki vurgu Allah'a ortak koşmak veya Allah'ı inkar etmek hususuna dikkat çekiyor. Diyor ki bütün bunların hepsini sizlere veren benim sakın ha. Bir, beni inkar etmeyin. iki bu nimetleri size şu sebeple verdi, şu verdi, bu verdi diye başkalarını ortak koşmayın. Çünkü ihlasın iki tane önemli boyutu var. İhlasın iki boyutu Cenab-ı Allah'ın rububiyet ve uluhiyetinde onu ortaksız bilmek demektir. Rububiyetinde ortaksız bilmek bu kainatı bizim burada sayılan örneklerde olduğu gibi yaratan yalnızca Allahü Teala'dır. Onları bizim emrimize, istifademize arz eden O'dur. Onunla birlikte hiçbir güç, hiçbir kuvvet bunların yaratılmasında ve bu düzeni almalarında zerre miktarı bir faydası yoktur. Kendileri bile eğer varsalar ve bunların bu büyük işleyen sistem içerisinde bir sebep değilseler o sebebi de var eden Allah'ın bu Cenab-ı Allah'ın rububiyetinde ihlası ifade eder. Yani hiçbir mahluk ve hiçbir sebep Allah'tan başkası tarafından yaratılmış değildir veya kendiliğinden var olmuş değildir. Aksine bunların hepsini yaratan ve var eden onları bu sistem içerisinde varlıklarını sürdürecek şekilde yaratan Cenab-ı Allah'tır. Diğer taraftan Diğer taraftan biz bunları yaratan ve var eden o olduğu için bu ayet-i kerimelerin de dile getirdiği gibi bunlardan doğru bir şekilde istifade etmek, bunları doğru şekilde kullanmak, bunların var edilişleriyle alakalı doğruyu bulduk. Allah'ın rububiyetine ulaştık. Bir de bu nimetler sayesinde biz veya bu nimetlerin yardımıyla biz var olabiliyoruz, hayatımızı sürdürebiliyoruz ve e, bunlardan istifade edebiliyoruz. Bunun için Cenab-ı Allah bunları kullanmak ve bunlardan istifade ederken onlarla alakalı bir takım vazifelerimizi tayin etmiştir. Mesela, evvela kendimiz ve kainat ile alakalı olarak uluhiyet ve rububiyette Allah'ı bir ve tek olarak kabul etmemiz gerektiğini bize öğretiyor. Bu varlığın varlık sebebiyle Allahü Teala'nın bizi ve kainatı var edip kainatı emrimize vermiş olması sebebiyle biz mükellef insanlara yüklediği birinci vazifedir. Allah'ın rububiyetiyle ve uluhiyetiyle tanımak ve tevhid etmek ona hiç kimseyi ortak koşmamak hiçbir varlığın kendiliğinden hiçbir sistemin kendiliğinden var olduğunu hiçbir düzenin kendiliğinden kurulduğunu asla düşünmemek kabul etmemek ve buna imkan vermemek daha mümkün kabul etmemek demektir esasen böyle bir şeye imkanda yok çünkü varlık bu haliyle ne kendi kendisini var edebilir, ne kendi kendisine düzen verebilir. Kainattaki bu varlıkları, bu varlıkları kendiliğinden var olmadıklarına, kendi kendilerine bu düzeni meydana getiremediklerine göre onları bir var eden Cenab-ı Allah Rabb'dir Ve onlara bu düzeni veren insanı da yeryüzünün halifesi kılan ve bütün bu varlıkları ona müshakhar kılan Cenab-ı Allah, ondan bir şeyler istemiştir. Ne istemiştir? Evvela kendi zatı hakkından başlamak üzere doğru ve sağlam bir inanç. İkincisi bu doğru ve sağlam inancın gereği olan hayattaki bir ibadet hayatı. Allah'a kulluk. Allah'a kulluğun mahiyeti takdir edersiniz ki bu anlamları izah ettikten sonra takdir edersiniz ki sadece bildiğimiz ibadet şekillerinden ibadet değil, değildir. Bunlar Allah'a ibadetin en önemli ve vazgeçilmezleridir. Fakat bunların her birisinin hayatın her kanalına uzanan ifade yerindeyse namarları, yolları, etkinlikleri belirleyicilikleri vardır. Bunlar üzerinde durmak apayrı bir meseledir. Sadece kısa çok özlü bir iki örneğin bir iki yanına temas edebiliriz. Cenab-ı Allah kainatı, varlıkları yarattı ama onları onun istediği yasalar dahilinde kullanırsak işimize yarar. Kainatı Kainat nizamını ihlal edecek şekilde varlıklardan istifade edersek bizim aleyhimize döner. Çünkü Cenab-ı Allah "Zaharu'l fesadü fil-berri ve'l-bahri bima kesebet eydin-nas" buyuruyor. Yani insanların ellerinin kazandıkları sebebiyle karada ve denizde bozuluş, fesat baş gösterdi. Bunu iki şekilde yani ait kelimenin bu iki hususu da aynı anda kapsadığı kanaatindeyim vallahi vallahi. Hem maddi olarak kainat nizamındaki bozukluklar, dengesizlikler, günümüzde kendisinden özellikle şikayet edilen ekolojik dengenin bozulması, küresel ısınma vesaire hususlar. Tabiat örtüsünün iklimin bozulması, insan tahripkarlığı vesaire. Berbat sanayi o sanayileşmenin atıkları, atıkları sebep oldukları, telefler ve buna benzer hususlar. Erbabı bu işle ilgilenenler daha iyi bilirler. Karada ve denizde diyor, fesat insanların kazandıkları sebebiyle baş gösterdi. Bir, tabiatı kötü ve hor kullandığımız zaman düzende bozukluklar olur ve bu bizim aleyhimize döner. İki, Fesadın bir de toplumsal boyutu var. Yani insanların kendileriyle, kainatla ve en önemlisi alemlerin Rabbi ile ilişkilerinin düzgün olmayışı. Allah'la, kainatla ve insanlar arası ilişkilerimizin düzgün ve muntazam olması onun bu konudaki emir ve hükümlerine bağlı olmamızla alakalıdır. Onun bu husustaki emir ve hükümlerine gerektiği gibi bağlı olmaz ve riayet etmezsek toplum hayatı da Allah kullak olur. Ve bugün tabiattaki hoyrat kullanımın ve yanlış kullanımın neticesindeki bu dengesizliklerin farkına varmış olan insanlık günümüzde maalesef Tabiattaki dengesizlikleri, bozuluşu fark edebildikleri kadar insanlığın, insanlık hayatındaki bozuluşların farkında değildirler. Onlar için önlem düşündüklerinin yüzde biri kadar, ne kadar samimidirler o ayrı bir konu. Yüzde biri kadar, binde biri kadar insanlık için problemlerinde bir çözüm arayışı içerisinde değiller. Hangi ilişkilerin düzgün olduğundan bahsedebiliriz? Karşı cinslerin birbirlerine bakışı, birbirleriyle ilişkileri mi düzgün müdür? Karşı cinslerin kendisi değil, kendi kendi aralarındaki ilişkileri mi düzgün müdür? Onun için Peygamber aleyhissalatü selam bilhassa erkekleşen kadınlar ve kadınlaşan erkekler tehlikesine dikkat çekiyor. Erkek eğer erkekliği bozulur kadınlaşmaya doğru akarsa kadının da kadınlığı özel vasıflarını kaybederek erkekliğe doğru meylederse ne olur? Niye Tabii hatta böyle bir bozuluş gördüğümüz zaman dikkatimizi çekiyor da niye bunlar körükleniyor birileri tarafından onlar önlenmeye çalışılsın dedilirken yani işin arka planı ve samimiyeti üzerinde söylenecek çok şey var o ayrı bir konu onu şimdi mezu etmiyoruz. ama niye onlara dikkat çekiliyor da niye bunlara dikkat çekilmiyor? Maazallah, Lut kavmi ve benzeri şekilde kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle yetinecek olursa veya efendim hiç fark etmez denilerek aile ve SSS'i dinamiklenirse günümüzde olduğu gibi. Beşeriyet hayatı sağlıklı bir şekilde nasıl devam edecek? nasıl devam edecek? Yani dikkat ederseniz es bir zamanlar aile tehlikede deniyordu. Şimdi aile tehlikesi kabullenildi gibi daha doğrusu bir vaka olarak görüldü. Kabullenmeyenler bunu ıslah etmek gerektiği üzerinde elbette duran akıllı basiretli insanlar var hala. Az da değil. Fakat yekun içerisinde azdırlar. Ancak beşeriyetin ıslahının bir yerlerden başlaması gerektiğini ve bunun da kesinlikle Allah'ın beşeriyet için öngörmüş olduğu kanunlar çerçevesinde olabileceğini bildiğimiz zaman hidayet üzere oluruz. Kainatla ilişkilerimizi düzelttiğimiz zaman, Rabbimizle ilişkilerimizi düzelttiğimiz zaman, birbirimizle ilişkilerimizi Rabbimizin tıpkı kainat kanunları gibi sağlam ve ancak doğru çalıştıkları zaman insanın faydasına ve güzel neticeler verebilecek durumdaki Cenab-ı Allah'ın yasalarına güzel ve doğru bir şekilde bağlandığımız zaman sağlıklı neticeler alabileceğimizi unutmayalım. O zaman hidayet üzere oluruz. İşte beşeriyetin bugün hidayetten uzaklaşmış olması bu göklerin, yerin denizden başlayan bu ayet-i kerimede 12 ve 13. ayet-i kerimelerde belirtildiği gibi göklerin, yerin, denizlerin emrimize müsahhar kılınmasından doğru olarak istifade edebilmek için onları güzel okumak ve doğru okumak lazım. İşte Beşeriyet bugün bu konuda ümmidir okuma yazma bilmiyor yani. Bunu okuyamıyor. Nasıl okuyacağız? İşte ayet-i kerimenin sonu bunu gösteriyor. Göklerde ve yerde, karada ve denizde olan ayetleri nasıl okuyabilirsek, algılayabilirsek onları doğru okuruz. Ve bizim için faydalı olacak okuma gerçekleşmiş olur. İnne fi zâlike le-âyâtil li-qavmin Şüphesiz bunda tefekkür eden, doğru düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Aziz kardeşlerim, tefekkür bağımsız bir faaliyettir. Ve bu tefekkürü Gerçekleştirebilmek için insanların üretmiş oldukları haktan, doğruluktan uzak yönlendirmelerden azade, onlardan kurtulmuş olarak gerçekleşmesi lazım. Ama bugün modern eğitim, modern hayat. Eğitim derken yalnızca okulları kastetmiyorum. Sokak eğitiminden medya eğitimine varıncaya kadar. Eskilerin kamuoyu veya fikir umumiye dedikleri noktaya varıncaya kadar. Bunlar eğer bizim tefekkürümüzü şekillendiriyorlarsa hele hele bunlar doğru Değillerse veya kısmı azamı yanlış ise bizim tefekkürümüz sağlıklı, doğru ve bağımsız bir tefekkür değildir. Onun için tefekkür özgür bir faaliyettir. Görünen ve görünmeyen baskılardan kurtulan, eşyayı olduğu gibi gören, eşyaya hükmeden yasaları farkına varan, ve bu yasaları doğru bir şekilde yorumlayabilen kinin, bunu yapabilen insanın yaptığını tefekkür denilir. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali İmran suresinin son 10-11 ayet kelimesi kerimesi için diyor ki Bunları okuyup da üzerlerinde düşünmeyen kimsenin kimseye yazıklar olsun diyor. Niçin? Çünkü bu son ayetler Estaizubillah İnne fî halkis semâvâti vel ard ve ahtilâfil leyli vel nehâr le li'ulil elbâb diye başlıyor. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün değişip durmasında gerçekten doğru çalışan özlü ülül elbâb Elbap lübün çoğuludur. Lüb de meyvenin özüdür. Meyvenin kendisidir. Kabuk ve çekirdek kısmı dışındaki meyvenin kendisidir. Akılda bu şekilde kabuğunu çatlatmışsa efendim onun içerisinde akla muğayir onun dışında bir şeyler varsa onlardan arındığı zaman ona benzetiliyor. Bu şekilde arı duru, doğru çalışan, sağlıklı akıllar, lübler sahibi için ayetler, sayılamayacak kadar çok belgeler vardır. Ondan sonra bu ayetler bizi bir yerlere götürmesi lazım. Hemen arkası Ali İmran suresinden bahsediyorum. اَلَّذ۪ينَ kıyama ve قِيَامًا ve ala جُنُوب۪ينَ onlar gökler ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün değişip durmasında düşündükten sonra bir yere varırlar. Allah'ı hatırlarlar. Bunları yaratan, var eden, düzenleyen, düzenlerini bu şekilde devam ettiren, her bir varlık için herliğe lazımsa onu var eden, temin eden, sağlayan bir Rabbimiz vardır. O bunları yürütüyor. Varlıklarını sürdürüyor. Ondan sonra bir daha düşünürler. Her neye bakarlarsa bakacaklar. Görüyorlar ki her şey hak. Doğru. Olması gerektiği gibi. Olması gereken yerine. Onun için derler ki Rabbimiz sen en ufak bir şey dahi gösterseler sen bunu hiçbir şey yani gösteremeyecekler, bunu boşuna yaratmadın. Veya bunca varlığı boşuna yaratmış olamazsın. Rabbim seni boş iş yapmaktan, boşa yaratmış olmaktan tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koruyorlar. O halde bu ayet-i kerimede de belirtildiği gibi tefekkürün bizi ulaştırması gereken bir netice vardır. Tefekkür neticesinde biz bir yerlere varırız. O yerler neticesinde vardığımız yer neticesinde iman ve iman çerçevesinde amel mertebesine sahip oluruz, ona ulaşırız. Ondan sonra herkes böyle olmayacağı için kafirler olacak. Senin gibi tefekkür edemeyen veya tefekkürün özge, özgür ortamını bulamayan, yakalayamayan, istemeyen, reddeden kimseler olacak. Bunlar da inkar edenlerdir. Onun için 14. ayet-i kerimede onlara karşı iman edenlerin takınmaları gereken tutum ile alakalı ifadeler geçiyor diyor ki Estaizu Billah amenu Yağfiru lillezine La yarcuna eyyâballah Sen Ey Muhammed Aleyhisselatü vesselam Ve onun şahsında Ümmet yetiştiren Veya ümmetin yetişmesinde katkısı Olan kimselere hitaptır Bu Kullil lezine amenu İman edenlere de ki Yafiro lilladîna la yarjûna ayiâm Allah. Allahın günleri ni ummayan o kimseleri bağışlamalarını affetmelerini söyle. Allah'ın günlerinden kasıt ya onun iyi ameller karşılığında mükafat, kötü ameller karşısında ceza vermesi ve bu cezanın dünyevi ve uhrevi olanını da kapsar veyahutta kafirleri ağır azaplarla azaplandırması kastedilir işte böyle günlerin geleceğini bir şekilde ummayanlar yani ne kıyameti umarlar ne Allah'ın dünyada bir şekilde birilerini cezalandıracağını kendilerini veya kendileri gibi olanları veya daha beter olanlar cezalandıracağını veya onlar için bir nevi ceza olan bir gün gelip müminleri onların düşünemedikleri tasavvur edemeyecekleri kadar üstün ve yüce konumlara yükselteceğini, onlara imkanlar vereceğini, adeta dünya nizamının kendilerinden sorulacağı bir hale getirerek onlara imkan ve iktidar vereceğini ummayanları bağışlamalarını söyler. Niçin? Çünkü لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ O Allah'ın günlerinde o kafirlerin ummadıkları gelecek olan Allah'ın günlerinde Allah bir kavmi. Kimdir o bir kavim? İnkar edenlerdir. Yapa geldikleri, kazana geldikleri şeyler karşılığını verecektir onlara, cezalandıracaktır onlar. Onun için hemen 15. ayet-i kerimede ilahi bir yasa ile karşı karşıya kalıyoruz. Daha doğrusu bu işin özetini veriyor Cenab-ı Allah. Bu onca öğütlerin neticesine ne olacak? Men amile saliham felinefsi. Salih amel işleyen kendisi için işlemiş olur. Ve men esâ'e Kötülük işleyen de kendi aleyhine işlemiş olur. Evet, dünyada nasıl ki iyilik kendi sınırlarını aşabiliyorsa, kötülük de bazen hani bir kötünün yedi mahalleye zararı var denildiği gibi, kendisini aşarak başkalarına da zarar verse bile, neticede bu iyiliklerin faydası da Kötülüklerin zararı da onları kim yapıyorsa yapana aittir. O onlarla baş başa kalacak ve onlardan dolayı hesaba çekilecek veya iyilik yapanlar o iyiliklerin mükafatını onlar görecek. Hesapta yanlışlık olmayacak. Benim iyilerim karşılığı başkasına, başkasının kötülüklerinin karşılığı bana veya tersi olmayacak. İyilik de senin, kötülük de senin. Herkes, ayet-i kerimede belirtildiği gibi inşallah oraya da geleceğiz. Kullu nefsin bima kesemet rahine. Allah-u Ekber. Her bir nefis kazandıkları sebebiyle rehin alınmıştır. İpotek altındadır. O ipotein çözülmesi, cennete salınması veya cehenneme gönderilmesi onun ameliyle alakalıdır, ameliyle belirlenecektir. Biz rehin tutulacağız ne zamana kadar? Cennetlikler ve cehennemlikler mahşerde hesap yerinde belli olacağı vakte kadar. Orada herkes tutulacak kalacak. Kurtuluş herkesin gideceği yer belli olduğu zaman belli olacak. Ama bu kurtuluş müminler için daha iyi. Çünkü o mahşerin sıkıntılarından, zorluklarından, ağırlıklarından kurtulacak müminler. Cennete gidecekler. Kafirler ise cehennemi görecekleri vakit veya cehennem yoluna konulacakları vakit o işitecekleri uğultular, onlara gelecek olan cehennemin hararetleri, cehennemden zaman zaman yükselen alevleri görmeleri onlara zaten gidecekleri yer hakkında fikir verecek ve keşke mahşerde kalsaydım yetebeldiye diye edecekler. Başher buradan iyi diyecekler. Halbuki bahşeri bir hadis-i şerif şöyle tasvir ediyor. İnsanlar başherde diyor, hesap yerine gelecek. İlkleriyle, sonlarıyla. Zorbalarıyla, zalimleriyle, mazlumlarıyla toplanacaklar. Adilleriyle, hak üzere olanlarıyla, batıl üzere olanları. Tabi her ümmet sınıf sınıf kendi benzerleriyle birlikte olacak. Ve güneş diyor insanların tepesine o kadar çok yaklaşacak ki tepeleriyle güneşin kendisi arasında iki mızraklık kadar bir mesafe veya bir mızraklık kadar bir mesafe kalacaktır. Herkes ameline göre Kimisi o güneşin hararetinden dolayı topuklarına kadar terde kalacak. Tere gömülecek. Kimisi baldırlarının yarısına, kimisi diz kapaklarına, kimisi uyluklarına, kimi göbeğine velhasıl kimisi çenesine kadar o ter içerisinde kalacak. İnsanlar bunalacak. Bunalacak. Ne olur Rabbimiz gelse de hesabımız görülse gideceğimiz yere gitsek diye yalvaracaklar. Hadis uzayıp gidiyor. Yani müminler ve kafirler de mahşerde nedirler? Kazançları karşılığında, dünyadaki amelleri karşılığında alıkonulacaklar, tutuklu olacaklar, rehin olacaklar yani. İpotek Çözülmeyecek. Çözülmesi, hesabın görülmesi ve kimin nereye gideceğinin belli olmasından sonra haydi şunlar buraya, bunlar buraya denileceği zaman çözülecek. Çözülme o zaman. Onun için men amile saliha felinefsi bu unutulmayacak bir ifade edilirse formül. Gayet kısa bir ayet-i kerime. Varlığı da Varlık sonrasını da ve akıbeti de izah ediyor. Sebebini de izah ediyor. Salih amel işleyen kendisi için işlemiş olur. Kötülük yapan da kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Sınma ile Rabbikum تُرْجَعُونَ Sonra sizler Rabbinize döndürüleceksiniz. Onun huzuruna gönderileceksiniz. Yani size kalsa siz gitmeyeceksiniz. Donduracaksınız ama isteseniz ne istemeseniz de. Mümin neyle karşılaşacağını bilmediği için veya bilmeyen müminler olduğumuz yerde kalalım diyecekler. Kıyamet başlarından önce. Kafirler ise zaten belli. Kabirden çünkü her şey belli oluyor zaten. Ölümle birlikte Ahiret hayatı artık belli oluyor. Ve dönüş kime olacak? Rabbimize. Esasen biz bu dünyada da zaten Rabbimizin huzurundayız. Onun önündeyiz. Fakat bunu unutuyoruz. Bir farkı daha var. Burada imtihanda olduğumuz için Cenab-ı Allah bize bir tasarruf imkanı vermiştir. İrade ve seçim imkanı vermiştir tercihte bulunma imkanı vermiştir. İyilik, kötülük yapabilme iradesi ve gücü vermiştir. Ve biz bunları doğru kullanırsak, Cenab-ı Allah'ın istediği istikamette kullanırsak, imtihanı kazanırız. Öbür türlü kaybederiz. Unutmayalım. Formül gayet açık. İyilik yapan... Kendi kendisine, kendi lehine yapmış olur. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِهَا ثُمَّ Rabbi رَبِّكُمْ تُرْجَعُ Ayet-i Kerime üç kısa cümlecikten ibaret. Ve bu üç kısa cümle dünya ve ahireti birbirine bağlıyor ve hepsini bitiriyor. Anlatıyor meseleyi. İyilik yapan kendi nefsine, kendi lehine, kötülük yapan kendi aleyhine. Bu ikinci cümle. Birinci cümle iyilik yapan kendi lehine yapmış olur. Birinci cümle. Ve men esâfe kötülük yapan kendi aleyhine yapmış olur. İkinci cümle ثımme ilâhe rabbikum turcaûn Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. İsteseniz de isterseniz de. Yani size dönme iradesi verilmeyecek. Mecburen döndürüleceksiniz. Çünkü Cenab-ı Allah bütün bunları dünyada bize haber veriyor. Döndürüleceğiz. Aminna saddakla. O halde bu döndürülmeyi hesaba katarak salih amel işlersek lehimize tecelli edeceğini kötü amel işlersek aleyhimize tecelli edeceğini bilerek ve bunların hesabını veya mükafatını, cezasını veya mükafatını görmek üzere Rabbimize döndürüleceğimizi bilerek hayatımızı ne yapacağız? Programlayacağız. Yolumuzu çizeceğiz, tespit edeceğiz. Arkadaş ne malum bunların böyle olacağı, oradan gelen mi var? Oradan geleni bırak da sen nereden geldin? Sen bunca kainatın başta kendin olmak üzere boşuna yaratılmış olabileceğini nasıl aklına havsalana sığdırabilirsin? Seni yaratan başıboş nasıl yaratmış olduğunu düşün, yaratanın başıboş yaratmış olabileceğini düşünebilirsin. Bunu nasıl kavrayabilirsin? Böyle bir şey mümkün mü? Varlığın bir gayesi, bir maksadı vardır. Bir insan en basit bir iş için bile Belli bir maksatla yaptığına göre o işi Bunca kainat maksatsız olabilir İşte maksat bu, bu Ayet-i kerimede özetleniyor Kur'an-ı Kerim'in bu gibi Maksatlı yaratılış gayesini maksadını anlatan Sayısız ayet-i kerimeler bulabilirsiniz Kim salih bir amel işlerse kendi lehine, Kim kötülük işlerse kendi işlemiş olur Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Hayatın sebebi de gayesi de budur. İmtihan. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوكُمْ Ölümü de hayatı da hanginiz daha güzel amel işleyecek diye sizi imtihan etmek üzere yaratandır bu. Boşuna yaratma diye bir şey yok. Gayesiz, maksatsız bir şey yok. Evet. Bundan sonra Cenab-ı Allah Müslümanların özellikle gerek kıssalardan gerekse bilhassa bediyle de ve ticaretle uğraşan ticaretle uğraşan bir kavim olmaları dolayısıyla hatta İslamdan önce tanıdıkları bir din mensubu kimseler vardır Yahudilerdir. Yani İsrail oğullarıdır. Onların hayatları, kıssaları, tarihleri bu ümmet için çok ibretler ihtiva eder. Bundan dolayı Cenab-ı Allah bu ümmete Kur'an-ı Kerim'inde İsrail oğullarını Kur'an'ın ilk muhataplarından başlayarak günümüze kadar çokça hatırlatmıştır. Kıyamete kadar da bu hatırlatmalar ne yapacaktır? Devam edecektir. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِ إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَةِ diye devam ediyor. Yani bu 15. ayet-i kerimede kısaca bu üç cümlenin tafsilatını Cenabı Allah 16. ayet-i kerime ve devamında İsrail ohullarına dair anlatacağı bu kıssada ne yapıyor? Örneklendirerek bize gösteriyor. Yani tarihten bir kesiti okumamızı, bu kesitten doğru sonuçlar çıkarmamızı öğretiyor. Kıssalar doğru anlaşılırsa, beşeriyet tarihi de doğru anlaşılabilir. Yoksa beşeriyet tarihi sadece bir siyasi ve bir savaş tarihi olarak kabul edilir. Tarih bu değildir. Tarih, olayların verdiği mesajların farkına varmaktır. Olayların sebepleri üzerinde durmaktır. Ve tarih dolayısıyla ibret almak içindir. Kısalar ibret içindir. Nitekim ne diyor Kur'an-ı Kerim? Mesela. Yusuf aleyhisselam kıssası. Kur'an-ı Kerim'de bir surede anlatılıp bitirilmiş bir kıssadır. Benzeri bir başka kıssa yok hemen hemen. Diyor ki لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ Yusuf ve onun kardeşleri hakkında soranlar için ayetler, işaretler, ibretler alametler vardır. İşte kıssanın hikmeti burada. O ayetleri, işaretleri, ibretleri anlayıp idrak etmek ve onlardan gerekli dersleri çıkarmak. Bu dersleri çıkarmadığımız zaman kıssa sadece bir kıssadır. "Neden geçmişte neler olmuş falan?" Demek için değildir kısalar. Tarihte bunun için okunmaz zaten. Onun için kıssalar zaman ve mekan üzerinde hemen hemen odaklanmaz. Hatta bunları hiç zikretmediği yerler de var, çoktur. İşte Medyen gibi, Mısır gibi, bu gibi, Hicr gibi. Bunlar dolaylı olarak zikrediliyor. Yoksa o yeri, mekanı, zamanı zikretmek gibi özel bir maksat yok. Onlar kıssanın akışı içerisinde zikredilen hususlardır. İşte Yusuf ve kardeşleri ve Yusuf'un başından geçenler türlü türlü ayetler, işaretler ve ibretler vardır. anlatılan bütün kıssaların mahiyeti bu. Dolayısıyla burada anlatılacak yani 16. ayet-i kerime itibariyle bu surenin anlatılacak İsrail oğulları ile ilgili kıssanın da bizim için men amile salihan feli nefs'i, ve men esafa aleha summa ila rabbikum turcaun yani salih amel işleyen kendi lehine, kötülük işleyen kendi aleyhine işlemiş olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Buyru açılımı, izahı bir vakadan, bir kavmin başından geçen gerçek hadiselerden hareketle bize ne yapılmış olacak? izah edilmiş olacak. Onun için evvela Cenab-ı Allah'ın az önce derse başlarken bizim emrimize vermiş olduğu türlü nimetlerin yanında bir de İsrail özelinde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 kitap Allah tarafından indirilmiş kitap Tevrat Kur'an-ı Kerim onun için ne diyor Fiha huda ve nur diyor o kitapta bir hidayet ve bir nur vardı diyor onlara işte böyle bir kitap verdik el kitap vel-hûkme hükümün iki manası var bir egemenlik bu ikinci manasında öncelikle hikmetli doğru davranış yani. Kitaba uygun amel imkan ve istidadına hüküm ve hikmet deniliyor. Kitaba uygun amel imkan ve istidadına ne deniyor? Hüküm ve hikmet deniliyor. İkinci mana egemenlik çünkü Peygamber aleyhissalatü selamın da dediği gibi İsrail oğullarını nebiler yönetirdi. Nebiler yönetirdi. Bunlar arasında en üst düzeye çıkmış olanların başında Davud ve oğlu Süleyman aleyhisselam gelişti. İnne beni İsrail kâdet tesûsuhumul enbiye diyor selam. İsrail oğullarını nebiler onların siyasetlerini, yönetimlerini nebiler yürütüyor bu diyor. Ve nubuwa. Şair oğullarına hem çok rasuller geldi hem de o rasullerin yolunu izleyen onların şeriatlerini hakim olmalarını sağlayan sayısız nebiler gelmişti. Allahu alem en iyi bilanu. Ve başka varazaqna varazaqnahum minat tayyibat ve onlara Pek hoş, temiz, güzel rızıkların bir kısmını vermiştik. Hepsi de değil. Çok verdik ama bunlardan da bir şey. Yani ne kadar çok olsa bunlar Cenab-ı Allah'ın gerçekte o türden yarattıklarının bir cüzudur. Hele cennetteki nimetlerle kıyas ederseniz. وَفَضَّلْدَاهُمْ عَلَى الْعَالَم۪ينَ Ve biz bunları kendi çağdaşları olan alimlerin üzerine üstün kılmıştık. Üstün kılmıştık. Bunlar niçin verildi onlara? Biraz sonra gelecek. 17. ayet-i kerime ve devamında bunlar açıklanacak. Bunlara niçin bunlar verildi? Nebîler aralarında bunların gereği olan hükümleri versinler diye. İhtilafa düştükleri hususlarda anlaşmazlıklarını bu kitap ve bu hikmete, hükme ve buvete göre çözsünler diye. Sözün burasında bugünkü süremiz nihayete vermiş oluyor. Önümüzdeki ders inşallah bu 16. ayet-i kerimeden devam etmeye çalışacağız bıraktığımız yerden. Rabbim müyesser ederse elbette. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusifun ve selamun alel-murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin